Açık Radyo'nun dinleyicileri Dünyayı Okumak programımızdan, programımızdan hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. Ee, biliyorsunuz Açık Dergi içerisinde salı günleri her salı 19.30'da karşınıza çıkıyoruz. Bir yazar ya da ilhamıyla. Geçen haftaki konuğumuz Ömer Faruk bu hafta da bizimle. Geçen hafta çok güzel bir sohbet yapmıştık. Kaçıranlar internet sitemizden bu sohbetin öncesini dinleyebilirler. Türkiye'nin düşünce ortamı üzerine, bunun kısırlığı üzerine... Ömer Bey çok güzel bir konuşma yaptı. Konuşmaya mihenk aldığımız kitap da çivi yazılarından editörlüğünün yaptığı dışarıdan düşünmek. Ömer Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta çok zevkle dinledik sizi. Bu haftada Türkiye'nin düşünce ortamına kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Ee, bakalım. <gülüyor> Peki. Ee, geçen hafta yaratıcı düşüncenin olmadığından söz etti. E, toplum olarak e, kendini aşma e, yeteneklerini enerjisini çok biriktirmediğinden söz ettim ve iki örnekten iki örnek kullandım. İlki işte İslami düşüncenin e, dünyadaki e, konumu idi. İkincisi de milliyetçiliğin artık arkaik bir yerden söz aldığını anlatmaya çalıştım. Şimdi e, de e, Kemalizm'den söz etmek istiyorum. Yani şeyin, e, İslam'ın bu denli öne çıkmış olmasının esas nedeninin Kemalizm olduğunu düşünüyorum. Şöyle, açacağım şimdi. Şimdi bir meclisimiz var, e, 25 Haziran seçimlerinden sonra oluştuğu. Baktığımız zaman milliyetçi, Müslüman ve militarist olduğunu söyleyebiliriz. Yani toplam meclise egemen olan özellikler bunlar böyle. Hiçbir partide ne ön seçim oldu ne de kalkıp işte bizi yönetenlerin seçimine dair bize bir bilgi verildi. Yani her seçimden şey her partiden 10 ya da 20 kişi 80 milyonu kimlerin yöneteceğini seçti. Bu kişilerin kim olduğunu da biz bilmiyoruz yani. Yani şu demektir her partiden 110 kişi ya da işte 220 kişi kimse bunlar 80 milyon kimlerin yöneteceğini seçti. E, layık sol sosyoloji de ikinci tura kalacak ve Erdoğan seçilemeyecek diyerek insanları bir beklenti içerisine soktu ve bu toprakları okuyamadığını bir kez daha gösterdi. Diyorum ki ee, bunun bedelini de işte seçimle gelmiş başkanlık rejimi ve doların fırlaması kalkıp böyle fırlaması biçiminde böyle tezahür etti. Şimdi bakalım böyle cumhuriyetin başına ve sonuna bakalım. Atatürk hiç seçilmedi. Hiçbir seçime girmedi. Böyle. Erdoğan 16 yıldır seçiliyor. 15 yılda 12 seçim kazandı. En son %52 aldı. Şimdi bakalım. Seçilememiş birisi Atatürk'ten söz ediyorum. Meydanlara, caddelere adının verilmesi, heykellerinin dikilmesi, 10 Kasım'da bütün toplumda saygı duruşuyla anılması, paraların üzerine resminin konulması, bir türlü unutulmaması, unutulmasına izin verilmemesinin sonuçlarıdır bunlar diye düşünüyorum. Yani insanın zihnine bu denli baskı yaparsanız bir tepki olarak AKP'ye de mecbur kalırsınız. Hikaye bence öz olarak budur yani. Başka hiçbir şey de değildir. Üstelik diyelim ki 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül Atatürk adına yapılan askeri darbelerdir ve bu sonucun, yani şimdi yaşadığımız siyasi krizin bugünlere kadar uzanmasına falan da neden olmuştur yani. İçerisinden üç darbe çıkmış bir düşünce sistematiği günümüz dünyasında bir siyasi aktör olarak falan var olamaz yani. Yok böyle bir şey. Yaşadığımız toplumsallık Kemalizmi referans almaktan vazgeçmelidir artık bu topraklarda başka kimsenin kulak bu topraklardan başka kimsenin kulak verdiği bir siyasi garabettir bence. Bu yapılamadığı sürece bu toplum içte üçe, içten içe içten içe çürümeye devam edecek. Gelecek seçimlerde de çürüme devam edecektir. Parlamento 2023 yılında tümüyle seçilmiş tek adam rejimlerinin aksesuarına dönüşebilir. Kemalizmden bu toplum bir an kurtulmalıdır bence. Ee, burada isterseniz gene bir müzik arası verelim. Olur mu? Olur. Ee, sizi çok yormadan ondan sonra da biraz e, solo eleştirelim. Peki <gülüyor> kimse eksik kalmasın diyorum böyle. Ee, sevgili dinleyiciler Stingin benim çok sevdiğim bir şarkısı var. Shape of my heart. Şimdi bu Shape of My Heart'a böyle enstrümental bir yorumla kulak vereceğiz kısa bir süre. Sonra tekrar Ömer Faruk'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sting'in bu güzel parçasını böyle enstrümantal bir yolunla dinledik. Ömer Faruk'la sohbetimize devam ediyoruz. Bütün bu Türkiye düşünce dinaminin önünü tıkayan siyasi görüşleri tek tek eleştiriyorsunuz. Biraz da sosyalistleri eleştirelim diyelim. Peki. Şimdi böyle <gülüyor> solun tarihine baktığımız zaman e, Marx'ın kapitali yazmasıyla ...kapitalizme yönelik en etkin, en böyle hacimli çalışmanın ortaya konduğunu görüyoruz. Yani o çapta başka bir çalışma yazılmadı ve başka bir hayatın mümkün olabileceğini kapitalden sonra biz görmeye başladık. En azından kapitalizmde bu işin olmayacağına inandık. Bu diyelim ki işte dünya kültür tarihindeki büyük kırılma noktalarından birisidir. Fakat ardından şey oldu böyle e, kapitalden pas alan politik ardılları Marksın e, aynı entelektüel yaratıcı çabayı gösteremediler. Yani Doğu Bloku ülkeleri, Çin, Arnavutluk gibi politik pratiklerin tümü iflas etti ve dünya siyaset sahnesinden çekildi. Yani ne oluyor? Şey böyle. Politik ardılları Marx'ın göstermiş olduğu yaratıcılığı politik düzeye taşıyamadılar. Bunu kabul edelim. Şundan da söz etmek isterim. Yaşayan böyle en ünlü marksistlerden Eagleton 2008 Dünya ekonomik krizinin ardından bir kitap yazdı. Marx neden haklıydı? Kitabın adı. Sonra da Türkiye'ye geldi. Bu kitabınla e, ilgili işte bir konuşma yapıyordu. O konuşmada şeyi anlattı böyle. Dedi ki işte bütün işte Wall Street'teki işte şeylerin, CEO'ların falan Kapital'i ve bu benim kitabı okuduklarını <gülüyor> gördüm dedi. Amerika'da dedi. Ha, görmüş. Yani. Evet görmüş de kalkıp ve o arada şey olmuş. E, Amazon satış listelerinde falan da kitap epeyce yükselmiş yani. <gülüyor> Bunu böyle bir ironi olarak falan anlattı. Kapital, şey dedi, Kapital'i ve benim kitabı sosyalistler değil kapitalistler okuyorlar dedi. Kalkıp böyle bir şaka falan yaptı orada. Ama hazindir ki... E, Türkiye sosyalistlerinden söz edelim. E, bu politik ardılların oluşturdukları kavramlarla hala hareket ediyor ve düşünüyorlar. Yani bunun dışına çıkabilmiş değiller. Bunun dışına çıkmaya dair bir yaratıcı enerji ve faaliyeti de göstermiyorlar. Yani Sovyetler Birliği, Çin, Arnavutluk, işte Küba, Latin Amerika. Pratiklerinin tümü artık ortalıkta yok. Tarihin sahnesinden silinmiş durumda. Fakat sanki varmış gibi o kavramlar <gülüyor> üzerinden düşünmeye devam ettikleri için e, her seçimde küçülerek e, ve eriyerek böyle şey yapıyorlar, çıkıyorlar. Ama tuhaf bir şey var böyle, bir inat var ve hala bunun doğru olduğu doğrultusunda e, çaba gösteriyorlar. E ee, aynı şu 2-3 ay önce Spiegel e, bir kapak yaptı. O kapakta şey kapağın başlığı da şeydi. Otor, otokratların devrinde yaşayanlar diye bir kapağı vardı ve 4 kişiyi kapağa çekti. Birisi ABD Başkanı Trump, diğeri Putin, Rus Devlet Başkanı, diğeri Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Şimdi bu ikisi Rusya ve Çin daha evvel böyle sol düşünce dünyasının e, beslenmiş olduğu ana kaynakların ülkesi. <gülüyor> Şimdi Şipikel'de kalkıp <gülüyor> dört otokratların ikisi olarak böyle e, yer alıyorlar ve otokrat olduklarından da hiç kimsenin şüphesi yok yani. Ama bizim işte yerli sosyalist arkadaşlar hala artık böyle dünya entelektüel camiasının gündeminden düşmüş. Bu düşüncelerle politik yapmaya devam ediyorlar ve eriyorlar. Şşş, Kürtlerden de söz etmemiş olmak yakışık almaz. Madem işte topluca bir toparlama falan filan yapıyoruz. Şundan söz etmek isterim. Orhan Biroğlu'nun bir kitabı var. Silahları gömmek diye bir kitabı var. Bir ara HDP'den adaydı o. Evet. Mersin milletvekili adayydı, Seçilemedi. O zaman partinin adı başka bir şeydi ama şimdi aklıma gelmedi. Ben onu okuduğumda şöyle bir anekdot aktarıyor. 1968'de falan bu işte Diyarbakır'da yaşarken şey olmuş. işte Gençler arasında solculuk revaçta. Ama işte bizim bir grubumuz yok bize bir grup bulsana falan demişler ve bunu İstanbul'a yollamışlar para toplayıp bir Kürt solcusu olarak Kürt sol sempatizanı olarak Orhan Miroğlu İstanbul'a gelmiş ve kendisini sol grup aramış şimdi hayli iddialı bir şeyden söz ediyorum Türk solu kendi beceriksizliğiyle yüzleşmek ve dünya solundaki bu irtifa kaybı için kendi üzerine düşen payı üstlenmektense intikamını Kürt soluna aktardı diye düşünüyorum. Yani Kürtleri de kalkıp kendi düşünce dünyasının içerisine katarak kendi zaaflarını onlara aktardığı kanaatindeyim. Yani. Bence artık diyelim ki işte halk savaşı, gerilla savaşı. Gibi şeylerin tümü bitmiştir. Yani zaten Çin'de de Vietnam'da da kalkıp bunların model olarak alınan yerler bunlardı. E bunların tümü neredeyse işte kapitalist ülkeler falan oldular ve başka bir devlete dönüşen e, başka bir devlete dönüştüler. Yani böyle sola dair bir ortam e, oluşum falan orada olmadı yani. Bunun bir nedeni şudur böyle daha sert bir şey söylüyorum şimdi sol üretim aracı olarak hala toprağı kabul eden bir zihniyet dünyası içerisinde yaşıyor. Yani toprak tek başına etkin bir üretim aracı değil artık. 19. yüzyıl sol düşüncenin şeyidir bu. Özelliğidir yani kalk. Ee, HDP de Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin en büyük desteğini 6 milyon oy 80 milletvekili alarak 7 Haziran seçimlerinde aldı. Fakat ona onda etkili olan politik akıl bu muhteşem desteği kullanmayı beceremedi diye düşünüyorum. Bu beceriksizlik hala da sürüyor bence ve bundan sonra da daha iyi olacağına dair herhangi bir işaret falan da yok. Çünkü Türk solu kendi beceriksizliğiyle yüzleşmektense HDP üzerinden varlık sürdürmeyi seçti ve oradaki dinamikleri falan da zehirliyor bana kalırsa. Şimdi bütün özetlerden sonra iki haftadır İslamcılar, Milliyetçilik, Kemalizm, Sosyalizm ve Kürt Hareketi hepsini eleştirdiniz. Ama hepsinin tabii yaşadığı yer Türkiye. Tüm bunlar da Türkiye'deki bu düşünce yoksunluğundan mı çıkıyor? Buraya mı bağlamamız doğrudur? Ben böyle anladım acaba doğru anladım mı diye toparlarsak programımızı da yavaş yavaş buna göre kapatalım olur mu Ömer Bey? Yaratıcı düşünce yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Türkiye'de daha İsmail Cem'in Türkiye'nin düzeni, Şeyin Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzeni İsmail Cem'in Türkiye'nin Geri ta kalmışlığının tarihi Gibi Kemalist Esintilerle yazılmış metinlerin Dışında yazılmış bir Türkiye Tarihi bile yoktur Bir devlet analizi de yoktur Türkiye'de e, Sosyalist Düşüncenin e, Partnerlerini bu topraklarını Okumaya dair yapmış olduğu Çalışmalar falan da yoktur Olmayınca zaten şey oluyoruz yani e, yaratıcı bir enerjiyi e, çoğaltmayı beceremiyoruz yani. Fakat bunun dışında şu var yani bunlardan da söz edelim. O kadar da umutsuz bir noktada kalkıp seyretmesin her şey. Baktığımız zaman şey var böyle. Gezi işi var mı? <gülüyor> Dayanamayacağım söyledi. <gülüyor> Onlara geliyorum işte kalkıp böyle Hrant Dink cenazesi var. Evet. belki Elvan cenazesi var. Gezi ayaklanması var, 7 Haziran seçimleri var, anayasa referandumu var, Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşü var, 8 Mart kadın yürüyüşü var. Buralardaki insanlar bu bildiğimiz iki haftadır anlatmaya çalıştığımız akıllara, politik akıllara angaja olmaksızın sokağa çıktılar böyle. Yani bunlar yönetilmek istemediklerini ifade ettiler, kendi bedenleriyle bunu gösterdiler böyle. Fakat bu dinamizmi başka bir yere taşıyabilecek politik akıl henüz ortalıkta yok. Sorun da bu bence yani. Yani bu noktada yaratıcı olup bu dinamikleri başka bir siyasete nasıl dönüştürebiliriz buna kafa yormamız lazım. Ama şu da var yani kalkıp böyle. Yakınlarda örneğin, vaktimiz var mı? Biraz burada? daha var buyurun. Peki diyelim ki işte Ahlat Ağacı diye muhteşem bir film çekildi. Bileşik kaplar diye fizikte bir şey vardır böyle. Evet. Bir kural Daha vardır kanunları. yani. Birisi kalkıp böyle seviye yükseltirse... ...aynı seviye başka yerlere falan da gider. Anlamına gelen bir yanı vardır. Nuri Bilge Ceylan... ...Türkiye'yi... E, ...taşla paradisi, paradisi üzerinden falan okumuş bence. Yani Türkiye'nin toplam olarak... Taşla üzerinden okunmasının daha iyi olacağına kanaat getirmiş ve bunu yapmış ve birinci sınıf bir iş bence. Taşla üzerinden hem filme hem Türkiye'ye baktığımız zaman birçok taş yerli yerine falan oturuyor. ve Bu çok umutlu bir şey böyle. Bunu bir kişinin yapmış olması çok böyle övün öv, yani göğsümüzü kara kara şey göğsümüzü gere gere savunabileceğimiz bir şey. İki kişi. Hiç kimseye aldırış etmeksizin bütün bürokratik kurallara falan e, karşı çıkarak matematik köyünü inşa ettiler. Ve artık dünya Türkiye'de değil de işte dünya tarafından takdir edildi. Bu da kalkıp diyelim ki işte mutlu olmamıza neden olan iki büyük özellik bence. Bir de diyelim ki işte az da olsa etkin bir siyasi figür olarak kendilerini gösterememiş olsalar bile... Yeşiller e, tüm hareketli ve hareketsiz canlı türlerini dikkate alan bir yerden siyaset yapma önerisinden söz ediyorlar ve bu artık yavaş yavaş duyulur ve görülür hale gelmeye de başladı. Yani onlar diyelim ki işte küresel ısınmadan söz etmemiş olsaydı kimsenin kalkıp küresel ısınmaya kulak vereceği falan yoktu. Bunların tümü mutlu olabileceğimiz şeyler. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Belki programı kapatmadan önce hani böyle Delüz'den çok sevdiğiniz küçük bir anekdot da verirseniz Delüz'le kapatalım diyorum. Ne dersiniz? Bunu düşünmem. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> o zaman başka bir programa diyorum. Bunu da düşünerek belki sadece Deliz üzerine konuşmak üzere de bir araya gelelim. Ne dersiniz? Ee... Ömer Faruk. Anekdot değil de işte e, düşünce, yaratıcı düşünce dediğimiz zaman e, Deliz'in göçebe düşünce diye adlandırmış olduğu bir şey var. Böyle bir kavramsallaştırması var. E, herkes onu e, işte gezelim, dolaşalım, düşünelim <gülüyor> falan biçiminde algılıyor ve böyle yorumlamaktan yana oluyorlar. Oysa Deliz'in bunlarla hiçbir ilgisi yok. Deniz öyle Paris'ten dışarı bile çıkmamış falan bir adam Zihnen kalkıp dolaşmaktan söz ediyor. Yani milli yerli devletlerin ideolojik hinterlantına kendini kaptırmadan, bütün dünya bilgisi içerisinde dolaşarak bir zihinsel dünya oluşturalım diyor. Göçebelikten kastetmiş olduğu şey bu istediğiniz anekdot. Mükemmel bir kapanış oldu bence. konumuzda da çok tatlı bağlandı. Ee, Ömer Bey geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, açık Radyo'da sizi ağırlamak çok gerçekten büyük bir zevk. E, dışarıdan Düşünmek kitabını da bütün dinleyicilerimize çivi yazılarından çıkan tavsiye ediyorum. E, umuyorum başka bir programda yine bir araya gelebiliriz, yine konuşabiliriz. E, tekrar ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. E, sevgili dinleyiciler, e, Dünyayı Okumak programından bu akşam bu kadar. Hepinize iyi haftalar diliyorum. E, önümüzdeki hafta yeni bir yazarla yine görüşmek üzere. Ben Aytaç Timur. Hepinize hoşçakalın. kalın.